Karşı gelen ve bu karşılığı aile bazında devam ettiren üç aile. Beni Ümeyye, Beni Mahzum ve Sehmoğulları. Bu üçü ve o Sehmoğulları Amr İbni As'ın ve oğlu Abdullah'ın kabilesi. Onun babası Amr İbni As ondan bahis açsak zaten bize saatler lazım. Arap'ın dahisidir çok farklı bir sahabi efendimizdir.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 Amr ibn Abdullah ibn Amr okuyoruz. Dikkat buyurun. Açın sebebinüzül kitaplarını. Ahsap suresinin 21. ayeti. La kad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yarculllaha vel yevmal akhir ve zekarallaha kesira ayeti. Muhakkak andolsun Allah'ı ve resulünü umanlar ahiret gününe kavuşmayı umanlar için